Diğer kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan Yusuf Anlar, Damla Özluer ve Rauf Köseman. Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyoda diğer kamda Rovkesemem ve damla özlerle berabersiniz. Sürprizli radyonuz Açık Radyoda. Aslında bugün İstanbul Biyanelinden sizler, sizlere seslenecektik. Ancak küçük de olsa bir teknik aksaklık yaşadık ve aslında güzel bir vesile oldu bu. İki buçuk yıldır görmediğimiz sevgili stüdyomuza kavuştuk. Bir tane çok radyo 2000'e kocaman sarıldık. Çok mutluyuz. Evet sarıldık. Covid'e rağmen sarıldık sevgili dinleyenler. Peki bugün diğer kamda ne konuşacağız? Aslında diğer kamda bugün biraz açık radyonun bulunduğu bir yener sürecinde Barın Hanı konuşacağız. Açık radyodan ve açık radyonun sahnesinden sergisinden bahsedeceğiz ve biraz da bir yenerden bahsedeceğiz. Hatta aslında bu durum ruh. ...bence Biennale çok da iyi oturdu... ...Biennale'nin bir sene iki temasına baktığımızda... ...biraz serbest bir bakışla... ...bırak dağınık kalsın Biennale diyebiliriz... ...biz de biraz dağınık kaldık... ...ve kompost olmaya stüdyomuza geri döndük... ...Rof Kösemen söz sizde efendim... Efendim merhabalar... ...yirmi yedi ay önce... ...on sekiz Mart günü... ...bu stüdyoları terk etmiştik... ...bu Temmuz ayında geri geldik stüdyolara... ...ama biz gelmemiştik... ...biz banttan yayın yapmaya... ...devam ediyorduk diğerkem olarak... E, i̇lk canlı yayınımızı Barınan'dan yapmak üzere planlamıştık. Bir teknik aksaklık oldu.、E, o yüzden de、e, şu anda Tophane'deki Açık Radyo Stüdyosu'ndayız. Evet özlemişiz burayı、e, ama şöyle bir şey olacak tabii. Tophane'deki Açık Radyo Stüdyosu'ndayız、e, ve aslında Barınan'dan yayın yapacağımız için size Barınan'la ilgili bilgi vererek başlayacaktık. Şimdi ben tabii başka bir şey yapacağım. Açık Radyo ile ilgili bilgi vererek başlayacağım. Bölgesel bir radyo istasyonu açık radyo biliyorsunuz zaten dinleyicileri olarak İstanbul ve çevresine yayın yapıyor. 94.9'du daha önceki、e, frekansı şimdi 95'ten yayın yapıyor.、E, ya açık radyo bir kolektif、e, aynı zamanda yani bir müşterek、e, olarak yayın yapıyor、e, ve kendini şöyle tanımlıyor: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine açık radyo. Peki barın anne? Barınan adını Emin Barın'ın isminden alıyor. Emin Barın、e, Türkiye'nin önemli hat、e, ve cilt sanatçılarından birisi,、e, Profesör Emin Barın olarak、e, isimle şey yapılabilir unvanıyla birlikte anabiliriz. Ama çok daha önemli bir、e, özelliği var.、E, hat sanatını、e, çağdaş dünyaya, bugünün dünyasına, güncel dünyaya tercüme eden insan、e, olarak kendisinden söz edebiliriz.、E, ama aynı zamanda da geleneksel yönleri güçlü ve insan. ...bir atölyesi ve bir cilt evi var... ...Çemberlitaş'ta... ...Barınhan isimli... ...kendisinden soyadından... ...ismini alan bir hanın alt katında... ...bu bölgede... ...yıllarca ciltçilik yapıyor... ...özel... ...sistemlerle, el emeğiyle... ...işte farklı farklı malzemelerle... ...farklı veriler, farklı kağıtlar... ...farklı kumaşlarla... ...ciltler üretiyor ve... ...ahat sanatçılığını yapmaya da burada devam ediyor... 2000'li yıllarda burası işlevini kaybediyor çünkü bu bölgede artık basın sektörü yok hatırlarsanız Babali basın sektörünün merkeziydi Çemberlitaş'a yakın bir bölge olarak 2000'li yıllarda bu değişiyor ve uzunca bir süre boş kalıyor burası biz boş kalmış halini hatırlıyoruz galiba 2008-2009 gibi bir tarihte yaptığımız bir tasarım yürüyüşünde Barınan'ı ziyaret etmiştik. Ve、e, tabii şu anki hali、e, muhteşem olmuş elden geçirildikten sonra son derece canlı, güncel、e, sanata alan açan, güncel hayatın çeşitli biçimlerinin içinde barındıran bir hale almış.、E, Biyenalda bir miktar dokunmuş barınana onun geliştirdiği、e, ve geliştirdiği durumlar da var barınanda. Ama biz o zamanlar geldiğimizde hakikaten böyle boşaltılmış bir cilt teviydi. Orada işte atölyenin büyük masası tezgahı duruyordu. Emin barından kalma farklı farklı kalıplar, işte kıl testerleri yani kalıp hazırlarken veya cilt hazırlarken kullandığı başka araçlar, presler gibi şeyler vardı. Çok ilginç bir gündü, çok güzel bir gündü bizim için. Aynı günlerde Sayit madeninde atölyesini ziyaret etmiştik. Her ikisi de bugün aramızda değil. Emin Barın da Sayit Maden de aramızda değil. İkisi de、e, tasarım dünyasının önemli üstadlarından biriydi. Barınan yakın zamanda üç yıl önce yani 2019'da pandemiden hemen önce bir sanat merkezi haline getirildi. Bağımsız bir sanat alanı haline getirildi. E, bir bir e, fark var başka bağımsız sanat alanlarından Barınan'da. Barınan'da siz çalışabiliyorsunuz. Yani bir tür kolektif ağız gibi、e, şey. neydenir insanların bir araya gelip、e, ortak üretim yapabildikleri、e, bir yer olarak、e, barınan bugün、e, işlev görüyor. Barınanda bir açık radyo servisi var. Ee, açık radyonun、e, ona açık radyoya adanmış bir takım ürünler var. Açık radyonun、e, fikirleri var. Bugün ne kadar ürettiklerinden örnekler var e, ve e, bazı e, işte e, belgeseller,、e, filimcikler var. Buraya gitmenizi tavsiye ederiz. Biz bu serginin olduğu yerin hemen yanından yayın yapacaktık. Studio oraya koyulmuştu. Çok güzel böyle küçük bir studio var. İzleyicilerle etkileşim de kurabileceğiniz, sizi yayın yaparken izleyicilerin izleyebileceği bir studio var. Daha sonra bu teknik aksaklık giderildiğinde diğer yayınlar oradan devam edecektir. Ee, oralarda tekrar görüşürüz diye düşünüyorum dinleyicilerimizle. Eki burada katman katman birkaç hikayeden bahsediyoruz aslında. Barınhan gerçekten önemli bir、e, lokasyon, özellikle sanat üretimi için önemli bir lokasyon. Emin barının ismi de çok önemli burada. Bunun üstüne katman bir tane hemen geliyor ve、e, Biyennelden bahsediyoruz.、E, bu sene on yedinci İstanbul Biyenneli yapılıyor ve on yedinci İstanbul Biyennelinin temeli aslında.、E, biraz yeşilmişik bakış diyeyim ben özetlemek için uzun bir küratörlülüğün var biennial.org、e, İstanbul、e, Biennial'in sitesinde okuyabilirsiniz、e, olgunlaşmış meyvelerin yavaşça toprağa düşüp kompost haline gel gelmesi ve aslında birikimlerin bilgilerin birbirinin üstüne düşerek belki de hepimiz için daha iyi bir gelecek inşa edebilme ihtimali üzerine düşünen bir biyennelden bahsediyoruz bu sene. ve elbette ki eğer bu ihtimal üzerine düşünüyorsa Biennal açık radyo bunun bir parçasıydı. Açık radyo nasıl eklemlendi Biennale bunca yıl、e, Biennal devam ederken çağdaş sanatı diye baktığımızda buradan baktığımızda diğer kâmdan sosyal fayda iletişimi ve sosyal fayda için çalışan tüm paydaşların hep birlikte Küçük küçük parçalarda birikim üreterek bir büyüme, bir kompost ve belki de daha iyi fikirleri ortaya çıkarabilme ilhamından kaynaklanarak görüyoruz biz bu birleşimi. Ee, Açık Radyo Bienal'den canlı yayın yapıyor bu sene. Bienal'in bir parçası olarak çünkü... Zaten kainatın tüm seslerine ve renklerine açık bir radyo aynı zamanda da sürdürülebilirlik meselesi, yeşil bakım meselesi, daha iyi bir getirecek meselesine ihtiyacımız varsa o zaman açık radyo orada diyeceğiz. Rolf hemen biyenelin metni sende. Evet、e, şimdi biyenal metni kendi başına o metni herhangi bir yerde okuyabilirsiniz ama bizim yorumlarımızı、e, bizden dinlemenizi tercih ederim. ...şimdi Biennale metni şöyle bir şey söylüyor aslında bize temelde... ...genelde diyor yani bugüne kadar güncel sanat etkinlikleri olarak, Biennaller olarak... ...biz hep bir büyük şey yapmaya çalıştık... ...bir ulu ağaç üretmeye çalıştık... ...bu kez o ulu ağaç olmak yerine bir takım parçalar, kuş uçuşu, denizlerden süzülen tuzlar ya da buharlar... ...yorumlayarak okuyorum biraz söylüyorum... E, yer küreyi yenileyen, besleyen e, bir e, biyokimyasal e, parçacıklar gibi düşündük diyor bu sefer bir yeneli. Bir planlı buluşma değil, dağılma, böyle farklı farklı yerlere saçılma ve gözden olarak、e, da kalsa bir mayalanmadır bu yenel belki diyor. Biz böyle bir şeyi hedefledik diyor. Aslında bu ilginç bir şey bu aslında zamanın da ruhu birazdan zamanın ruhu derken şunu kastetmiyorum yani. Çağın ruhu değil ama bugün içinden geçtiğimiz dönemin ruhu gerçekten. Bütünsel bir şey düşünebilecek bir halde değiliz. Dünyanın içinden geçtiği iklim krizi,、e, silahlanma ve savaş rüzgarlarının tekrar gündeme gelmesi, pandeminin yarattığı bölünmüşlük, parçalanmışlık, Türkiye'nin kendine az hali. Bütün bunlar Biennial'in aslında burada kendisine bir manifestel metin gibi... ...anlattığı bu şiirsel ifadeyi besliyor. O şiirsel ifadenin kaynağı aslında. Dolayısıyla böyle tek tek farklı farklı yerlerde... ...kimin nereden hangi serginin hangi alandan karşımıza çıkacağını... ...bilmediğimiz bir şekilde şehre serpilmiş durumda Biennale. Serpilen şeylerden bir tanesi de açıklardıyor. Yani aslında Biennale şöyle bir şey de yapmış... Şehrin içinde mayalanmış olan belli bir büyüklüğe gelmiş olan bazı fidanları da dikmiş sağa sola. Açık radyoda bunlardan birisi aslında bir tohum değil, bir kompost değil, ama、e, yeni bir kompostun, yeni bir tohumun、e, kendi etrafına saçılabilmesini sağlayacak şekilde bir yenele katılmış. Peki biraz da bu bir yenele bakalım mı Rıfat, özellikle bu yeşil mişik bakış açısından、e, baktığımız zaman bu bir yenele ilgili benim、e, bazı en azından soru işaretleri var çünkü özel ve olgun bir、e, metinden bahsediyoruz. <gülüyor> Bugüne kadar birlenler, hepimizin zihninde bir takım yeni fikirler açıyordu ve yeni ufuklara doğru ilerleyecek bir takım kanalları vardı gibi. Bu dağılma hali, söylediğin gibi çok doğal. Şuanda yaşadığımız dönemsel durumdan dolayı da aslında iyice dağılmış vaziyetteyiz. Fakat bu dağılma halinin biyeneraldeki karşılığı acaba bize biraz da ufuk gösterebilecek bir bağlanma olmalıydı? E, valla kafam karışık benim bu konuda ama şimdi böyle sorular sorarak beni Güncel Sanat Camiyasının、e, önüne mi attım?、Evet, ne yapıyorsun? <gülüyor> ben, ben o yani <gülüyor> o, o süreçin içinde olan bir insan değilim izliyorum、e, ama şunu söyleyebilirim、e, şimdi neydi daha önce e, mevcut e, işte. Sanat、e, anlayışı ortaya bir üretim koyuyordun, koyduğun üretim belli bir teknikle yapıyordu, bir insani beceriyle yapıyordu. İşte kalem tutuyorsun, fırça tutuyorsun,、e, bir kamera tutuyorsun elinde ve bunları, bunlarla bir takım şeyler üretiyordun. Güncel sanat dediğimiz şey bundan uzaklaştırdı bizi. Aslında çok da güzel uzaklaştırdı. Yani bunu, bunu istelleştirerek içine alarak uzaklaştırdı. Bunların tamamını kullanmaya devam etti, ama buna ek bir takım araçlar yaratmaya başladı. Bu araçlar büyük oranda da böyle somut elle tutulur olmayan şeylere doğru savurdu güncel sanatı. Bu da son derece güçlü bir şeydi. Bağıntılara doğru yöneldi. Tek bir ürün değil iki ürün arasında, beş ürün arasında farklı farklı ürünler arasında bağlantılar kurarak bu bağlantıların insanlarla iletişim kurmasını sağladı. Dolayısıyla yeni bir şey olarak güncel sanat neredeyse sanatın yokluğu üzerine kurdu kendini. Ee, nerede ortaya çıkacağı belli olmayan hemen hemen her、e, fenomenin nesnenin her、e, kavramın sanatlaştırılabileceği bir、e, alan oluşturdu kendisine. Ee, i̇çinde deneyselliği de, yüksek teknolojisi de,、e, haber gündemini de,、e, farklı ideolojileri de,、e, aktivizmi de hepsini barındırır hale getirdi kendini. Şimdi burada şöyle bir dönüşümünü görüyoruz güncel sanatın bence bütün bu barındırmalar yeniden sorguluyor. Bu barındırmalarda arındırmaya çalışıyor kendini. O yüzden de yeniden、e, o hani o, bildiğimiz geleneksel sanatın ya da modern sanatın、e, şey yaptığı、e, filizlendiği alanın、e, sıfır noktasına değil ama güncel sanat da sıfır noktasına yeniden döndü. Yani bir sanat türü olması için ortada bir Nesne bir ürün olması gerekmez diyerek günler sanata doğru、e, ilerlemiştik. Şimdi ise bir fikir bile olmasa olabilir mi acaba? Bir kavram bile olmasa olabilir mi?、E, acaba günlük hayatın nesnelerini biz tekrar insanların karşısına çıkarak günlük hayatın kavramlarını, günlük hayatın、e, araçlarını tekrar insanların karşısına çıkartarak buradan bir、e, ba yeni bağlam kurabilir miyiz? Gibi bir arayış içinde. Bu bütün dünyada böyle, Türkiye'de de böyle. E、tekrar hani bu işin sanat eleştirmenlerinin affına sığınarak söylüyorum ben sadece bir okurum sanat eleştirmeni değilim ve iyi bir izleyici olduğumu düşünüyorum buradan yola çıkarak söylediğim şeylerdir bunlar. Aslında zaten ben de biraz asla otorite olmadığımız ve asla haddimizi aşmak istemeyeceğimiz alana girmeden hani güncel sanatın ne de bir yenenin kendisinin okuması üzerinden değildi de, oraları alpere bırakıp ele almak istediğim nokta biraz da şurası sürdürülebilirlik ki sürdürülebilirlik sürdürülebilir mi diye çok büyük bir başlığımız var hep sorduğumuz ama Ee, insanlığın iklim kriziyle birlikte değişme zorunluluğu, iklim kriziyle birlikte gezegenimizle ortak nasıl yaşayabileceğimizi öğrenme zorunluluğu, üretim biçimlerimizi, ekonomimizi, her şeyimizi kökten değiştirmek zorunda olduğumuz bir dönemde herhangi bir platformun, yani bu isterse güncel sanat olsun, isterse Herhangi bir şirket olsun, isterse bambaşka bir alanda çalışan bir grup olsun, bizim bu türden gruplar olarak, özellikle de uluslararası deneyime temas etme fırsatı olanlarda daha farklı bir şey söyleme zorunluluğumuz var mı? Yani bizim gerçekten temele dönüp aynı fikri tekrar etme özgürlüğümüz kaldı mı? Yoksa iklim krizi o kadar büyük bir kriz ki bizim belki de komposta vaktimiz mi yok? Çünkü zaten kompost olmuş ve Bir tür güneşinin şeyle söyleyeceğim çürümeye meselesinde, çürümeden sonra yeniden yaşarma aşamasında geçmek için mi harekete geçmeliyiz? Kompostla bırakacak vaktimiz kaldı mı gerçekten, yoksa önümüzde bir aciliyet mi var? Güneşin aydemiri andık burada. Hemen söyleyelim güneşin derken <gülüyor> sanki güneş in gibi anlaşılması bir şahsı anlıyoruz. Öyle diyordu güneşin. Ee, yani. şeyi bir bir kriz geldi ve bu krizi çözmek zorunda değiliz artık oldu yani bundan sonra çürüyeceğiz ve çürüdükten sonra ne yeni ne oluyor ona bakacağız böyle yapmalıyız、e, diyordu ya da yapmalım mıyız diyordu yani onun adına şimdi、e, tam keskin bir fikir olarak ifade etmiyim ama böyle bir tartışma açmıştı、e, onu anıştırıyordu damla bize böyle de ben、e, mesela şu, şundan söz ediyorum aslında damla konuşurken ben burada selfie çekiyordum. Şimdi bu ben burada selfie çekiyordum o sizin huzurunuza çıkarttığımda. Yani biz burada radyo programı yapıyoruz. Ben Damla ile konuşuyorum. Damla bana bir şey soruyor ve ben selfie çekiyorum. Şimdi bakın bu bilgi ne kadar yabancılaştı size. Yani birdenbire bizim burada konuştuğumuz o büyük ciddiyetli şey bambaşka bir hal aldı. İşte demin anlatmaya çalıştığım tamam bu. Güncel sanatın yeni hali biraz da bu. Bizi mevcut duruma yabancılaştıracak. Mevcut durumun dışına çıkartacak. Aslında kendi kaba gerçekliğimiz içinde ürettiğimiz formları... ...yeniden bizim önümüze sanat olarak...、E, ...çıkartacak bir şey var...、E, ...özelliği var...、E, ...diye düşünüyorum... Ee, ...doğru söylüyorsun aslında、mi? bir yandan da son bir şey söyleyeceğim... ...bununla ilgili ondan sonra devam edelim... Ee, <gülüyor> ...bazı konularda... ...practice makes perfect... ...yani ne kadar tekrar edersen o kadar daha iyi söylersin... ...demek ki sürdürülebilirlik ve yeşil dünyayla... ...ve dönüşümle ve ekolojiyle ilgili... ...bazı temel metinleri de mümkün olduğu kadar... ...tekrar etmeye ihtiyacımız var... ...diyelim ve... Sözü sana atıyorum. Evet çünkü şöyle tekrar etme ihtiyacımız var ama şöyle bir、e, konjüktürdeyiz yani bir kırılma noktasındayız. O da şu bu kavramların asıl sahipleri bu kavramları neredeyse daha az söyleyebilir hale geldiler. Şu anki iletişim dünyasına diğer aktörler katılınca. Yani、e, dünün iklim krizi suçluları dünün iklim krizinin failleri bugün. ...önemli ölçüde iklim krizi terminolojisi kullanmaya başladı. Sürdürülebilirliğin tercimolojisini şey,、e, dilini kullanıyorlar. Dolayısıyla böyle olunca kavramın asıl sahipleri geri planda kalmaya başladı. O yüzden bunu bizim tekrar tekrar söylememiz gerekiyor. Asıl sahip derken de yani şunu kastetmiyorum... ...önce biz söyledik falan değil. Gerçekten bunun hakkını verebilecek şekilde...、E, ...kendi manasına uygun eyleyebilecek şekilde olan insanlar e, aç, e, olarak söylüyorum bunu. Şu anda dediğim gibi neredeyse işin failleri bu teknolojiyi kullanıyor ve aslında hani kimisi bunu yeşil badana için kullanıyor kendisini temize çıkartmak için kullanıyor, kimisi iyi niyetle yapıyor ama çok da böyle iyi bilmeden yapıyor, kimisi de hakikaten çok samimiyetle bir dönüşüm yaratmak üzere bu işi yapıyor. Kimisi de trend olduğu için yapıyor tabi. Tabi elbette. Kimisi de samimiyetle bir dönüşüm yaratmak için yapıyor. Trend olduğu için yapanlardan hiç kurtulamayacağız. Her şeyi trend olduğu için yapan birileri her zaman olabilir、Olacak. ona takılmaya.、E, bu arada hemen belirtelim. Diyerkam'ın başka bir bölümünü yine Barınhan'da yapacağız.、E, orayı bırakmış değiliz. Mutlaka orada olacağız. Evet bunun haberini veririz daha sonra.、E, ne kadar zamanımız var? Beş dakikamız kaldı galiba. Evet. Evet. O zaman söz sende. O zaman söz bende. Bir yandan bütün bunları konuşurken son dönemde sosyal fayda dünyasında neler oldu ya da bir bakmak istedik çünkü bunlar birbirlerinden bağımsız şeyler değil. Biraz önce trend olmasından bahsetmiştik. Sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm, işte döngüsel ekonomi, birçok terminolojiden, terimden bahsediyoruz. Bunların hepsi aslında temelde bir şey söylüyor. Biz insanlık olarak üretim biçimlerimizi, ekonomimizi ve dünyaya bıraktığımız izleri Azaltmak durumundayız. Fakat bir yandan da bu söylemler aynı zamanda pazarlama dünyasının birer yeni aracı haline geldi. Trend ol olduğu meselesi biraz da buradan kaynaklanıyor. Yani petrol şirketlerinin sürdürülebilirlik raporları hazırlamaya başladığı bir dönemden bahsediyoruz. Belki bir yandan baktığımızda bu dönem...、E Gerçeklik ötesi diyorum artık ya da hiper gerçeklik. Bondlere atıf yapalım bu sefer. Her zaman posturut üzerinden konuşmayalım. Göstergeler gerçekliğin önüne almaya başladı, özellikle de yeşil dünyada. Bunun önüne geçecek bir iletişim mümkün mü, Rolf? ...hadi bunu, bu soruyu da bugün ben sorayım. Büyük sorular <gülüyor> sorma günümüz olsun bugün. Bunun önüne geçecek bir iletişim değil... ...bunun önüne geçecek bir politika mümkün. O politikanın da iletişimi tabii ki mümkün. Sürdürülebilirliği... ...fosil yakıt şirketlerinin... ...sürdürülebilirlik konuşuyor olması... ...şimdi beni asacaksınız belki ama... ...iyi bir şey. Şu manada iyi bir şey. Elbette fosil yakıtları... ...sürdürülebilirliğini konuşuyorlarsa... ...iyi bir şey değil ama... Sonuç itibariyle bu şirketler、e, sürdürülebilir enerjiye geçeceklerse fosil yakıtı terkedeceklerse veya bu konuda basınç altında olduklarını、e, gerçek bir şekilde hissettilerse yani önceki gibi bir、e, ideolojik basık, basınçın ötesine geçerek bir kavramsal basınçın ötesine geçerek hissettilerse、e, böyle şeyler konuşmaya başlamışlar demektir ama ben konuşmaya başladıklarından da çok emin değilim o da ayrı bir tartışma yani. Ama buna karşılayayım yani konuşuyor olmaları iyi bir şeydir. Bizim yaptırmak için daha fazla baskı uygulayabilmek kanallarımız olduğu anlamına gelir. Bu kanalları kullanmak, kurmak, kurulmuş kanalların üzerinde basınç yapmak aslında kamuoyunun işi. Tabi diyebilirsiniz ki hani hırsızın hiçbir suçu yok. Bunlar vicdansızlıklara devam ederlerken biz mi onlara vicdan hatırlatacağız? Evet orada da haklısınız yani. Elbette vicdansızlıklarını、e, sürdürüyorlarsa bunun sorumlusu da onlar olacaklar ama、e, böyle hani sorumluluğu atamakla dünyayı değiştiremiyoruz. Sorumlu olduklarını bileceğiz ama biz yine de baskı yapmaya devam edeceğiz. Bu son söz üzerine tüm dinleyicilerimize bugün bizlerle oldukları için teşekkür edelim. Ayrıca Barınhan için kayıt yaptırmış olan dinleyicilerimize de teşekkür edelim. Mutlaka buluşacağız. Hepinizi de çok çok özledik diyelim ve bugünkü diğer kema son verelim. Haftaya görüşmek üzere ben Damla Özlüer. Ben Rauf Kösemen. Hoşçakalın, Hoşçakalın. diyoruz.